Ya ilah alemin Zahir ve Batınımızı Envar imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahfuz eyle. Cümlemizi Cennet ve Cemalullah şerefiyle şerefiab ve serfiraz eyle. Amin ve Hormati Seyyidil Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Muhterem Müslümanlar... ...müeyyidat üzerinde duruyorduk. Müslümanlığın yaşanması... ...huzurun temincisi olan... ...saadetin vaidcisi olan Müslümanlığın yaşanması için... ...müeyyidata şiddetli ihtiyaç var. Müeyyidatın emrü bil maruf nehyanil münker kısmını... ...kısmen intikal ettirmeye çalıştım. Cihat mevzuna temas ettim ve onu küçük bir şehadet bahsiyle hitama erdirdikten sonra dünyada Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bela ve musibetler müeyyidesine içtimai hayata verdiği tezerzül müeyyidesine ve ondan sonra da ahirette karşımıza çıkacak iyilik veya kötülükler müeyyidesine temat edeceğimi ele alacağımı söz vermiştim. Bir evvelki derste Sadece işlenilen günahların, daha doğrusu öne alınmayan günahların, içtimai hayatı zir-i ettiği üzerinde durdum. Her bir masiyet işlenirken kendiyle beraber aynı zamanda peşin cezasını da getiriyor. Her günahın, her masiyetin, her Allah dinlememenin bir ukrevi cezası var, bir de dünyevi cezası var. İhtimaya hayat çapında işlenen günahlar zina gibi rüşvet gibi faiz gibi günahlar kendileriyle beraber felaketi de getirmiş, ictimai hayatı zehirizeber etmişlerdir. Beşer maddede refah ve saadeti, maddede huzur ve saadeti aramasına mukabil Allah'ın vazettiği esasları suiistimal ettiğinden dolayı aynı saadet aradığı şeylerde felakete maruz kalmıştır. Hayattan bıkmıştır, tedirgin olmuştur. Bugün için ona ahirete giden kapılar açılsa seve seve gidecektir. Zira dünyayı onun için cehennem haline getirdiler. Her günah, her mahsiyet aynı zamanda bir felaketin mebde başlangıcı sebebi vesilesi olmuştur. O mevzuda size arzettiğim hususları sadece birer misalle intikal ettirdim. Çünkü işlenen günahların her bir yerleri teker teker birkaç mevzua mevzu teşkil edebilecek kadar derin ve geniştir. Zinanın içtimai hayata getirdiği şeyler üzerinde sadece dursak belki birkaç hafta durmak icap edecektir. İçki tek başına ele alsak üzerinde birkaç hafta durmak icap edecektir. Rüşvetin ve içtimai hayatı zir zeber eden daha başka çeşitli spekülasyonların üzerinde dursa her birisi ayrı ayrı mevzular teşkil edecektir. Sadece ben onların getirdiği şeylere parmak basıp geçtim. Hayat zir zeber ise yaşanmaz hale gelmiş ise şayet biz onu işlediğimiz günahlarla berbat ettik. Bu günahların içtimai hayat çapında ve bir bakıma tabakatı beşer çapında işlenmesine müsaade edenler ve zemin hazırlayanlar, Hayatı zehirden zemberek ettiler. Bu dersi hitamı erdirirken de Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği imkanlarla inşallah bir kısım pratik hayattan misaller ve günümüzdeki bunalımdan misaller arz etmek suretiyle bu mevzuda nasıl sıkı durmamız gerektiği hususuna dikkatinizi rica edeceğim demiştim. İçinde yaşadığımız hayatın cehennem numun keyfiyeti bize şunu gösteriyor ki, saadet ve selamet sadece ve sadece Allah'ı dinlemektedir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğini ve rehnumalığını kabul etmektedir. Onun bizim için vaz doğrudan doğruya şeriat-ı fıtriyenin ifadesi olan, tabiatta Allah'ın kanunları olarak cereyan eden âyat-ı tekviniyenin ifadesi olan, Kur'an-ı Moğzul Beyan'ın beyan ve ifadesidir ki, onlara uyduğumuz zaman, şeriat fıtriye ile, tekvin-i emirlerle mütenakız ters tarafımız olmayacaktır. Biz kainatla sıkı fıkı, zenli benli, muanaka içinde yaşama imkanını bulacağız. Hiçbir kanunun kapısına, penceresine çarpmayacak ve ayağımız hiçbir gediye ve tümseye dokunmayacaktır. Zira kainattaki bütün kanunları kudret ve iradesiyle vaz eden Allah'tır. O kanunların Kur'an'la beyanını bize intikal ettiren yine Allah'tır. Ve bu iki kanun arasında insanın muazeneye gelmesini, kendini bulmasını, kendi ruhuna ve ruh köküne dönmesini isteyen yine Allah'tır. Kainat Allah'ın kainatı. İnsan Allah'ın eşref ve ekrem ve ekmel mahlukum. Kur'an-ı Kerim'de en ekmel ifadesidir. Üçü de Allah'tan gelmekte ve üçü hakikati vahidenin üç yüzünden ibarettir. Kur'an sizi bu tek hakikati yaşamaya davet ediyor. Kainata uyum içine gireceksiniz. Hayatınızda huzur duymaya başlayacaksınız. Yoksa aksi gidildiği zaman her inhiref başımıza yeni bir gayile getirecektir. Siz sokaklara sere ve dökülen nesin bu hale gelmesinin altında dikkat etseniz aratanız batılı aradı buldum. Onun başı boş bırakılmasını bulacaksınız. Onun köpekleri dahi utandıracak davranışlar içinde bulunuşunun altında sokaklara salma gezerek bırakılmasını bulacaksınız. Din babında tatmin edilmediğini bulacaksınız. İman noktasında aç, fakir ve dermansız olduğunu bulacaksınız. Onun içindir ki, umum ahval ve şerait öyle bir müeyyidedir ki bu müeyyide her girizcâhta bizim karşımıza çıkıyor. Bir trafik polisi gibi bize doğru yolu gösteriyor. Mecburi istikamete işaret ediyor. Hangi indirafa girerseniz giriniz. Hangi zikzakta baş aşağı giderseniz gidiniz. Allah'tan uzaklaştığınız nisbette siz, huzur ve saadet aradığınız içtimai hayatta, felaketlere, devahiye maruz kalacaksınız. Baş ağrısından, diş ağrısından kurtulamayacaksınız. Belinizi doğrultamayacaksınız. İki büklüm yaşayacaksınız ta kendinize istikamet vereceğiniz ana kadar. Akif'in dediği gibi işte perişan yurdum. Memlekete bir baştan bir başa baktığınız zaman söylenilen şeylere binlerce şahit müşahede edeceksiniz. Tere serpe sokaklardaki felaket ve devahim. Kendi neslinin, kendi gençliğinin, kendi zinde kuvvetlerinin senin başına gayri olmasın. Öyle felaketlerdir ki ve bunların arkasında, bu felaketlerin arkasında da sadece ve sadece imansızlık vardır. Mümin fakirdir. İhtiyaçlarını karşılayamamaktadır. O da başkaları gibi günlük hayatın altında ve cendereler altında ezilmektedir. Ama o sokakta değildir. Çünkü Allah'a imanı ve itimadı vardır. Memlekete zarar vermeyi düşünmemektedir. O saadetini milletinin saadeti içinde aramaktan, değil insana tıymak, bir sineye day ayağını basmadan tir, tir titremektedir. Çünkü mü'mindir. Mü'min daima da böyle olmuştur. Yeryüzünde canavarlığı yapanlar daima imansızlar olmuşlardır. Ve imansızlık canavarına müsaade edenler de o nispetle canavar olmuşlardır. Bu korkunç canavarın önünü almayanlar, bu korkunç canavara karşı kat'i tavırlarını tespit etmeyenler, ne yapacaklarını tayin ve tertip etmeyenler, o canavarla iştirak etmişler demektir. Allahu Teala ve Teddes Hazretleri, vasiret kutletmek suretiyle eşya ve hadiselere nafiz, nafiz kılsın bizleri. Hakaykı eş eşyaya mutalih kılsın, ona göre vaziyet almakla bizleri serfiraz eylesin. Kısaca bu derste harcettim. Doğrudan doğruya hayatın içinden bir kısım misaller art etmeyi düşünüyorum. Bu misallerle inşallah göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim'e yaklaştığımız nisbette hüsur ve saadete yaklaşmış olacağız. Ondan uzaklığımız nisbetinde Allah korusun, Allah bizi muhafaza buyursun. Zulmetler içinde kalacak, ne yaptığımızı bilemeyecek sergerdan, terişan ve derbeder olacağız. Aziz Müslüman Kur'an-ı Kerim fermanının su ve izâ eradnâ Bir beldeyi helak etmek murad ettiğimiz zaman mütrefinine zevk ve sefa içinde yaşayanlara emrederiz Yani şeriatı fıtriyeye göre o toplumun ictimai hayatına zevkün sefanın ehilleri hükmetmeye başarlar İşin bu ciheti, Ayat-ı göredir. göredir. اِذَا an اَنْنُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Zevk ve sefa içinde yüzen ve yaşayanları emrederiz. فَفَتَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ Fısku fücur içine girerler. Her yerde mahsiyet ocaklarını tutuştururlar. Her yerde fitne ateşlerini yakarlar. Her yerde ahlaksızlığı körüklerler. Her yeri inanan bir insan için yaşanmaz hale getirirler. فَحَقَّ عَلِيْهَا الْقَوْلِ Sonra semadan haklarında hüküm verilir. Allah onların hakkında hüküm verir. Onlar Allah'ın vereceği hükme müstahak olurlar. Hak olur Allah'ın onlar hakkında hüküm vermesin. فَدَمَّرُنَهَا تَدْمِيرًا Sonra da atların üstlerine getiririz. Evvela saraylarda yaşarlar. Zevk ve safa içinde yaşarlar, gırtlaklarına kadar eğlenceler içine girerler, zevk ve safaya boğulurlar, ruhları ölür, vicdanları ezilir ve kalpleri gider, taşlaşırlar kalpleri yönülen, sonra da medeniyetlerini de taşlaştırır, al cüs ederim diyor Allah Celle Celaluhu. Taşlaşma duyguda ve düşüncede başlar, taşlaşma gözde cumut halinde başlar, Başlaşma kalbin duygusuzluğu, imansızlığı, ifnin şeklinde başlar. Sonra kalp ve ceset uyum olsun diyem. Sonra ruh ve medeniyet, hars uyum olsun diyem. Ben dış dünyayı da işlerine uydururum. Fademmarina <gülüyor> hatadmiran. Bu ne ilkdir ne de son. Vekamehlakna kablahum minel qurun <gülüyor> min ba'd Nuh. Nuh'tan sonra da nice kavimler aynı halde helak ettik. Semud'u helak ettik, adı helak ettik, Lut'u helak ettik, bunlardan kimisini zina ve livataya düşkünlüklerinden dolayı helak ettik, kimisi ticari hayatı berbat ettiklerinden, süfekülasyonlara girdiklerinden, ticari ahlatsızlıklarından dolayı eyke halkı gibi, Hazreti Şahib'in cemaati gibi helak ettik, kimisi ölçüyü tartıyı bozduğu için helak ettik, kimisi içtimai hayatı zir-i zeber ettiği için helak ettik, Nuh'tan evvel ve sonra nice cemaatleri helak ettik. Ama Kur'an burada Nuh'tan sonra diyor, nice cemaatleri helak ettik. Bu helaket ve felaket bizde başlamadı, bizde de bitmeyecektir. Zevk ve sefa içinde bakışı bulanan, muvazenesi bozulan, hayatı en büyük gaye ve maksat haline getiren, sefil arzularını yaşayan, kalbini ve ruhunu cesedine bağlayan, Sadece cesedi için yaşayan, aklını işkembesine takan ve altında ezilen ne zaman bir cemaat suhur etmişse hepsi helak olmuştur. Ve bizim helaket ve felaketimizin başında da bu vardır. Osmanlı'yı yutan Dolmabahçe Sarayı olmuştur. En sefil arzuların ve duyguların abideleştirdiği Dolmabahçe Sarayı olmuştur. O mütevazi topkapı sarayındayken kavisler çiziyor ve yükseliyordum. Başkalarını helaket ve felakete götüren de aynı şeyler olmuştur. Onun içindir ki, tarih bütün safahatıyla ibret halinden halinde öyle bir müeyyidedir ki bize şu ihtarı çekiyor. Sakın sakın diyor, sizden evvel helakete ve felakete maruz kalan milletler vardır. Şu girizgahtan girmişlerdir helaketin içine, şu zikzakla onun içine düşmüşlerdir, şu inhiratla boğulmuşlardır aynı akıbete maruz kalmayı düşünmüyorsanız şayet, kendi kendinize dikkat edecek, kendinizi bulacaksınız. Ruh bütünlüğü içinde, kalp ceset ruh bütünlüğü içinde yaşama yolunu araştıracaksınız. Rabbim nefsimizi bu anlayışı ila buyursun, idrak ettirsin, bocalayıp durduğumuz ve bizim için kazanan kazınan mezara doğru adım adım gittiğimiz şu günlerden, onun içine sukuttan, Allah bu necip milleti muhafaza buyursun. Elimizde bir mezar kazdık. Ve yine elimizde tabutun içine girdik. Ve teslim olduk merhametsiz bir cemaatem. Götürün gömün dedik. Şimdi omuzlara alındık ve götürülüyoruz oraya. Bir inayet el imdadımıza gelmezsem, kimse bu umumi baş aşağı düşün önüne çıkamayacak. Meydana getirilen küfür ve dalalet hesabına bu korkunç vakum... Çok milletler yuttuğu gibi ben bunu hayal bile etmek istemiyorum. Bu milleti de yutabilir ve tedmir ilahi bu millet için de mukadder olabilir. İlk değiliz son da olmayacağız. Olanlar da öyle düşünüyorlardı. İlk değillerdi ve son olmadılar. Onlardan sonra daha niceleri yıkıldı ve yok oldu. Muhterem Müslüman, Kur'an'ın ahkamı altından onun getirdiği noktayı nazar altında, dünya görüşü altında, kendi kendimize çeki düzen verme mecburiyetinde, hayatımızı düzenleme mecburiyetinden, ölçüye koyma mecburiyetindeyiz. Yoksa bizim için de Allah korusun büyük felaketler, ruhi sefaletimizi takip edebilecek büyük devahiyeler bahis mevzudur. O dahiylerden Allah muhafaza buyursun. Yirminci atsın insanı kendi tabiatına ters bir hayat yaşamaya başladım. Ona kendi fıtratını unutturdular. O yerde bir insan Allah'ın halifesi bir insan olarak yaşamakla mükellef olmasına rağmen onu behayim şeklinde yaşamaya zorladılar. O nefsinin kulu haline getirildim. Hevasına uydu, hevasını mabut yaptım. Rabbi bilken mihrabı bilken binlerce mihrap karşısına koydum. Binlerce minbere kulak kabarttım ve binlerce put karşısında totem karşısında serfiru etmeye başladım. Maddeyi kendisi için bir mabut kabul ettim. Maddenin kendine göre çeşitli sarf yollarında sarfın ayrı bir mabut kabul ettim. Maddenin vaat ettiği saadet'i ayrı bir mabut kabul ettim. Ama maddeyi elde edebilmek için çeşitli gayri meşru yolları meşru saydım. Ve Bilal Ali kendisini maddeten mesud edebilecek o batıl yolları dahi mabut saydım. Para mabut oldum. İktisat mabut oldum. Millet mabut oldu, devlet mabut oldu. Parlamento mabut oldu, riyaseti cumhuriyete mabut oldum. Herkes bir şeye tapar oldu, Herkes bir şey karşısında serfuru eder inkıyade eder oldum. A farayta meni takaza ilahuhu Görmüyor musun onu nasıl havasını ilah edindim Allah'ı bıraktı heva ve hevesine uydum onu mihrap yaptı ve önüne koydum Bir mabudun arkasından gitmeyen beşer gökleri ve yerelinde tutan Allah'a kul olmaya tenezzül etmeyen beşer bağırsağının kulu oldum midesinin kulu oldum Vücudun dışarıya atabilecek metabolizma artıklarının kulu ve kölesi olduğu zavallı ve sefil beşer. Allah nasıl görüyor, nasıl takdir ediyor? Onu nasıl görmek istiyor, o kendisine nasıl bakıyor? Allah ve lekat kerremna beni âdem. Kasem olsun ki ben insanoğlunu en eşref, en ekrem yarattım. Göklerde yok onun eşi ve menendi. Melekler arasında bulamazsınız, ne anlatıyorum onun eşini en kerim yarattım diyor. Sen gel gör ki insan bu muallap ve makama bakmayarak kel an'âmi belhum atal çukuruna düşmek istiyor. Hayır diyor, ben mükerrem olmak istemiyorum. Ne işime gelir benim semalar? Ne ben ruhu ve kalbi? Bana gerek cismaniyet ve hayvaniyet onu yaşamak istiyorum. Zevklerimi ve sefil arzularımı yaşamak istiyorum. Her şey mideden geçer diyor. Hayatın altında iktisat var, ekonomi var diyor, cüzdan doluysa mes'ussun diyor, İnsan bağışlayın tıpkı hayvan gibi düşünüyor. Alafına göre aşağı ve hadiseleri değerlendiriyor. Kelâna âmi belhum atal, evvelki Allah'ın kelamı, bu da Allah'ın kelamı. Âlâ illînlâs safilin arasından, inişler ve çıkışlar kaydeden insan, melek de olabiliyor, şeytanı da utandırabiliyor. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا beni آدَمْ نَمُعَلَّا مَوْكِيهِ كَلَا نَعَامِ بَلْهُمْ اَطَلْ Onlar hayvan ondan daha aşağı. Ne denî makam, ne setil bir yerdir. Aziz Müslüman, maddenin mabudiyetinin yıkılması, zevk ve sefaya esaretin yıkılması, bu binlerce puttan kurtarılması lazımdır neslimiz. Bu binlerce puttan kurtarılmadıktan sonra, ve nefsem bize kurtulmadıktan sonra, ma'budi mutlakın karşısında kemerbeste yubudiyet haline gelmedikten sonra, kulluğumuzu takınıp onun karşısında iki müklüm olmadıktan sonra, bizim için huzur ve saadet vaiz mevzu değildir. Bütün bu putları arkaya atmamız lazım. Bu putlar arkaya atılmadıktan sonra bunlar daima bizi şaşırtacak, Nebi'nin onlardan dert yandığı gibi. Nebi putlardan dert yanıyor. Bunlar beşeri baştan çıkardılar diyor. Bunlar sefil arzuları körüklediler diyor. Bunlar şehveti nefsaniyeye giden yollarda kapı ve pencereler açtılar. Bunlar iptal ettiler beşerim. Bütün bu putlar, arzettiğim putlar. Şehvet putum. Kadın putu ve ona iptila putum. Sefil arzulara hizmet etme putum. Ve bütün hayatı arzuların etrafında çevirme, döndürme, tedvir etme putum. Her şeyi maddeye bağlama, maddeye perestiş etme ve onu put yapma putum. Bütün bu putlar Yunan ve senilerin utandıracak kadar çok putu olan cemaatler haline geldi. Onların açıktan açığa zevsleri vardı, akrodikleri vardı. Ama çeşitli sefil şeyler bizim karşımızda put olarak kendilerini bize kabul ettirdiler. Ve biz bu sefalet altında, bu korkunç cender altında eziliyoruz. İnayet ve ihsan eyle Mevla-i Hazretlerim. Bizi bu korkunç girdaptan halat eylesin. Milletimize saadet vaadeden yollara bizleri hidayet eylesin. Züyyine linnâtu hbbûl-şehevâd. Kur'an diyor. Züyyine linnâtu hbbûl-şehevâd. Minen nisa vel benin vel kanâtiril mukantaratimine zzehb. Vel fizzati vel khaylil musevvâmeti minel anâmi vel harf. Zalik ma'atü'l hayati kinya vallahu 'indehu hussul ma'ab. Kadınlar süslü süslü zînet zîneti görünecekler. Evlâdü'l yel ve çocuk çocuk kalbinizi çelecek, aklınızı çalacak. Yün yün mallar ve paralar dikkatinizi çekecek. Hepsi yolun bir girizgahında karşınıza çıkacak ve sizi Allah'tan alıkoymaya çalışacaklar. Bütün bunlar hakkında verilen hüküm şudur. Bunlar dünya metaıdır. Güneşinizin grubettiği ettiği gibi gurup edebilecek bir hayatın metadır. Hayatınızın söndüğü gibi sönebilecek bir hayatın metaıdır ticaret malıdır. Gençliğinizin baharı, olgunluk devrenizin yazına terki mevki ettiği gibi, bir gün ihtiyarlığa terki mevki edecek, bir gün de ölüme terki mevki edecektir. Her gündüz bir geceye terki mevki ettiği gibi, her yaz, her sonbahar, bir kışa terki mevki ettiği gibi, siz de bütün ziynet, debdebe ve ihtişamınızdan, bütün âlâ iş ve gösterişinizden, bütün dünyanızda, bütün mâmelekinizden, başka bir şeye terki mevki edeceksiniz. Her şeyinizi burada döküp döküp gideceksiniz. Her şeyden arınmış olarak gideceksiniz. Ve işte sizin bel bağladığınız, serfiru ettiğiniz şeyler, bu dünyanın meta'ıdır, bu dünyanın ticaret malıdır. Allah'a gelince sizi hoşnut edecek, dünyada içinize huzur sıkacak, ahirette sizi itminana kavuşturacak, mes'ud edecek, sizin için en güzel bir meaptır. Varacak, dayanacak ve huzura ereceksiniz. Varıp dayanasınız inşallah, huzura arasınız inşallah. Allah sizi itminana ulaştırsın. Maddenin, materyalizmin öldürücü cenderesi içinde ezilmekten halat eylesin. Muhterem Müslüman, bir dibaca mahiyetinde bunları arz ettim size. Kutlar üzerinde ısrarla durdum. Zira onlar kaprisleriyle, baskılarıyla, vicdanlarımızda hakimiyet kurmalarıyla bizi baştan çıkardı ve perişan ettiler. Umum saadet ve selametimiz onları terkte gördüğüm için ısrarla üzerinde durdum. Ve bugün 20. asırda topyekun insanlığın felaketinin temelinde de aslında bunlar vardır. Sistemler büyümüş, formüle edilmiş, hangi adı almış olursa olsun, kapitalizm, komünizm, liberalizm, bilmem ne neyizm, beynisiz. Hepsinin altında sadecem, Allah olmayan bir kısım putlar vardır. Allah'a dayanmayan, güvenmeyen, itimat etmeyen, tabir belki sevimsiz oldum. İnsanların ihdat ettikleri, inşa ettikleri ve sonra başlarına musallat ettikleri bir kısım putları vardır. Bu putların esaretinden kurtulmadıktan sonra da onun için huzur ve saadet bahis mevzu değildir. Batılı sütten ağzı yanmış, şoktan yoğurdu üflemeye başlamıştır. Batılı bu mevzu çoktan kavradım. O da bizim gittiğimiz felaketlere aynı yoldan gittim. Fakat girdiği yanlış yoldan dönemiyor artık. O da hürriyet, müsavat ve adalet türküleriyle sokağa döküldü. O da bastildeki serserilerin kapısını açtı, içtimai hayata zehir zemberek haline getirdi. İhtilali kebir diye insanlığın başına musallat ettiği Fransız ihtilalini, kan ve zehir kusan, kan ve zehir doğuran, kan ve zehir konuşan, kan ve zehir tebessüm eden, kan zehir yutan ve kan zehir kusan bir ihtilal halinde alkışladım. Alkışladığım ama sonra başına neleri musallat ettiğini çok sonra anlayabildim. İnsanı nasıl canavarlaştırdığını, Frankenstein'in hortlakları haline getirdiğini ve artık içtimali hayatta öne alınmaz bir seylak haline geldiğini, kandan elinden meydana getirdiği bu sellerle beşer yutar hale getirdiğini çok sonra anladım. Dönmek istiyor ve fakat dönemiyor. Batıya kulak verseniz, onun bugünkü insancıl felsefesini, humanist felsefesini, eksistansyalist felsefesini dinleseniz, o felsefeyi sıktığınız zaman damla damla teessüf ve teessürlerin attığını göreceksiniz. Damla damla ısraplar, itisaflar attığını göreceksiniz. Ahuvahlar duyacaksınız. Ve benim arz edeceğim şey de odur. İktisadi hayatına düzen vermiş. Onu kurmuş gibidir, batı öyle görünüyor. Fakat haddi zatında o derbeder ve perişandır. Kendini kaptırdı iş içinde düşünmemek için. Boş bir saat ayırmamakta, boş bir vakit ayırmamakta muttasıl çalışmaktadır. Düşünmekten kaçmaktadır. Düşünmek istememektedir. Çünkü düşündüğü zaman hayatla bağışlayın zehir ve zemberektir. Çoktan anladı. Biz de daha sonra bunu anlayacağız ama bilmiyorum ki onun gibi dönmemezlik içinde, dönememezlik içinde, dönememez çaresizliği içinde eli kolu bağlı mebhut mu kalacağız yoksa derlenip toparlanıp dönmesini becerebilecek miyiz bilemiyorum. Rabbim bizi haybetle husran içinde eli bu kolu bağlı kalmadan muhafaza buyursun. Tıpkı bizim gibi neslin hürriyet, müsavat, adalet sözü altında sokağa döktün. Bunlar tatlı ve şirin kelimelerdi. Herkes bu gelinlerle zıfap olmak için damat olma hüviyetine girdi. Bütün devletler sıraya girdiler bu geline sahip çıkmak için. Fakat bu vahşinin ve canavarın elinde öldürücü silah haline geldin. Sokaklardaki durum bunun ifadesidir. Onlara tanınan fevkalade hürriyet ve fevkalade müsavat başkalarıyla bir tutma. Belki başkalarından üstün tutmam. Onları iyice canavar haline getirdim. Batının dağızı yandı, doğunun dağızı yandı ama bağda karabil batsam Geriye dönmek çok zordur ama dönme mecburiyetindeyiz. Var olmayı düşünüyorsak dönme mecburiyetindeyiz. Şu ana kadar irtikam ettiğimiz bütün hatalardan dönme mecburiyetindeyiz. Var olmayı düşünüyorsak, dirilmeyi düşünüyorsak Allah bu istikamette bizi iyice eylesin. Güç ve kuvvet bahşeylesin. Alexi Karel gibi binlercesin batıdaki cemiyetten, cemiyet anlayışından, batının içtimai anlayışından inim inim inlemekte ve sızlamaktadır. Batı bir medeniyet meydana getirdin. Hususıyla sanayi inkılabıyla değişik bir medeniyet meydana geldim. Bu medeniyetin bir bakıma bu hal ve hüviyeti kazanması zaruriydi. Fabrikalar kurulunca, binlerce işçi fabrikanın içinde çalışınca, İçtimai hayatta ve içtimai coğrafyada bir kısım değişikliklerin olması gayet normaldir. Ama evvela bir plan gerekti. Plan yapılmalıydı. Daha sonra önceki cemiyet yıkılmalı ve onun yerine sağlam bir şey yapılmalıydı. Muazzam abideler ve muazzam kaideler dinamitlenirken onların yerine koyabileceğimiz binanın herhangi bir planı bahis mevzu değildi. Herhangi bir planımız elimizde yoktu. Batının da elinde yoktu. ''Evvela yıkayım, sonra yerine koyacağım planı hazırlarım, ondan sonra da yapacağımı yaparım.'' diyordum. Ali eski cemiyeti yıktım, yerine canavarlardan müteşekkil bir cemiyet koydum. Bu cemiyet belki teknik, teknoloji ve sanayi sahasında bir şeyler yaptı, geliştirdim. Fakat hiçbir zaman boyu meydana getirdiği şeylere ulaşamadım. O daima meydana getirdiği medeniyet, harç ve kültürün dununda kaldım. Ancak onun bekçiliğini yapabilecek hüviyeti kazanabildim. Hiçbir zaman ona sahip olamadım. Zira vahşetten sıyrılamadım. Geliştirdiği medeniyete muhazi ve müsavi olarak insan olamadım. İnsanlık duygularını geliştiremedim. Topu tüfeği geliştirdi ama insan öldürmek için. Tankları geliştirdi ama devletleri milletleri işgal etmek için. İşte insanlığın anlınan. Son senelerde ve son senede, seksen senesinden ebediyen silinmeyecek bir çamur halinde atılan korkunç ve eğrenç leke, Afganistan'ın anında gamzetmekte ve tahrolsun böyle insanlık demektedir. Batı meydana getirdiği medeniyete muhazi ve müsavik kalbiyle gelişemedim. O bir tarafta çocuk havası içinde, hüviyeti içinde kaldı, oldu. alih muhteşem teknik ve teknoloji, bu çocuğun elinde oyuncak halinde kullanıldım. İnsanlık hiç sayıldım. Medeniyet ve umranlar hiç sayıldım. Çocuk oyuncakları ile oynadı ve medeniyetleri tahrip ettim. Milletlerin içine dehşet ve korku saldım. Bu silahı en kötü şekilde kullandım. Binaenaleyh teknik ve teknolojim, Yam yamın tam tamın eline başlayın teslim edilmiş öldürücü korkunç silahlardan başka bir şey değildir. Batılı dert yanıyor bundan. Keşke bu inkılap olmasaydı. Keşke bu fabrikalar açılmasaydı. Hayır o fabrikalar açılmalıydı. Belki bir kısım inkılaplar da olmalıydı. Orta çağın karanlıklarından insanlık kurtulmalıydı. Ama ruhun rehberliği içinden. Mazi kökünün rehberliği içinden. Kalbin rehberliği içinden. Allah'ın emirlerinin ışığı altından. insan olmanın ışığı altından. Medeniyet gelişmeli ve teknik gelişmeliydim. Onu zararlı kılan ve canavar haline getiren esas biziz. Biz kendimize çeki düzen vermediğimiz için öyle oldum. Canavar ve canavar silahı oldu. Onlar zevkleri itibariyle çok ciddi bir sefalet içindeler. İçinden... Önüne geleni bilmekte ve arkasına göre bir hesabı bulunmamaktadır. Böyle bir hayat yaşamaktadırlar. Binaenaleyh bu hayat insanın gerisin geriye dönüp bedeviyet devrine gitmesinden ibarettir. Gerisin geriye dönüp mağara devrine girmesinden ibarettir. Günümüzde olduğu gibi hiçbir zaman insanlık akıl bakımından bu kadar iflas etmemiştir. Benim müşahedem değil batılı müşahedesi bu. Karel anlatıyor gibi anlatıyor, bir anlatıyor. İnsanın yirminci asırda sefalet ve perişaniyetini, insanın formülünü, formülünü serseri köpek formülüne müsavi çıkarıyor. Bu kadar insan ruh sefaleti içinden, bu kadar saldırgan ve bu kadar mütecaviz, akıl bakımından bu kadar iflas etmiş ve bu kadar gerizekalığa maruzdur. Hususıyla diyor ki büyük şehirlerden, insanımız düşünme kabiliyetini kaybetmiştir. Herhangi bir üniversitenin bünyesinde 15 tane anarşist çıksam, bütün oradaki gençler arkalarından sürükleyecek kadar milletin kapatında akıl yoktur. Üç tane serseri çıksam, sokaklarda dolaşsak ve dükkanlarınızı kapat kapayınız desem, millet o kadar koyun haline getirilmiştir ki iradesi yoktur ve muhakemesi yoktur. Üç tane serseri ve eşkıyadan korkacak dükkanını kapayacaktır. Bu kadar ruh sefaleti ve düşünce bakımından bu kadar iflas etmiştir. Bütün malumatı, bütün ilmin, gazetelerden elde ettiği ve ilimden ibarettir. Televizyonun ve radyonun kolaylaştırıcı ilimden ibarettir. Bu ise insanı alıp çocuklaşmaya götürme demektir. Duygular bu kadar sefil, muhakemeler bu kadar çocuksu ve zevkalma bakımından da dahayım gibi bu kadar sınırlı hale getirilmiş insan... Bu insanlığın iflası demek, tükenmesi demektir. Yeniden dirilmesi lazım. Bu insan yeniden kendi iradesinin dava ve hakkını vererek var olması lazımdır. Yoksa böyle insan olarak yaşamaktansa ölmek çok daha iyidir. Zeka top atmıştır. Üniversitelerde zekaya göre dersleri ayarlıyorlar. Bana göre 6 ayda dört senelik tahsili yapmak mümkündür. Ben bu neslin içindeyim Ben neslin top atan karşısında her gün bin defa hayretimi gizleyemiyorum. Bir talebiye iki sayfa günde Kur'an-ı Kerim ezberlettiremiyorsunuz. Onların en ahmaklarından birisi saydığınız benim. ben hafızlık yaptığım zaman 10 iki sayfayı rahatlıkla ezberliyordum ve ortanın altında bir zekam vardı. Zekat top atmış diyorum. 20. asırda meseleleri tezgâhlayan idare ve tedbir eden insanlar, bir bakıma bundan evvelki devirlerde yaşasalardım, bunların hepsini psikiyatriye sevk etmek icap edecektim. Ve batılı müteahhit hükmünü koyuyor diyor ki, New York'ta 22 insandan, her 22 insandan birinin ben mal psikiyatriye gitme mecburiyetindeyiz, gönderme mecburiyetindeyiz. Her 22 insandan bir tanesi, 20 bin insandan bin insanın psikiyatriye gitme mecburiyeti vardır diyor. Ne demektir bu? Her yirmi insandan biri deli demek, muvazenesiz demektir, düşünemiyor demektir, iş yapma yeteneği yeni ifadesiyle yok demektir, istidatla kabiliyeti körelmiş demektir ve neslimizin nefs ruh sefaleti içinden bunu açık seçik müşahede ediyoruz. İstedikleri kadar toplarıyla, tüfekleriyle, füzeleriyle övünsünler, formüller değerlendiriliyor, düğmelerle, kompütürlerle iş yapan insanlar var, aslında zeka diye bir şey yok, ruh diye bir şey yok. Kalıptan, kuru kalıptan ibaret insanlık. İnsanlığı bu perişaniyetten kurtarma mecburiyeti vardır. Kurtaramazsak geleceği canavarlar idare edecektir. Geleceğin kaderine canavarlar hükmedeceklerdir. Allah muhafaza buyursun. Büyük bir memleket, bir devlet için bir istatistik veriyor yine batılı düşünür. Diyor ki, bir milyon akıl hastası var diyor hastanelerden. Bir milyona yakın akıl hastası var. O kadar diyor gerizekalı var. O kadar da bunalım içinde olan insan var. Siz bu milleti yüz milyon düşünürseniz, birkaç kat, birkaç milyon bunalım içinde bulunan insan, ve bu o kadar da tımarhanelerde bulunan insan, Bu o kadar da sıkıntı ısrar içinde, kalaklar içinde göksünü döven insan, o kadar da akıl ve zeka itibarıyla yetersiz insan düşündüğünüz zaman, milletin felaket içinde bocalamış olduğunu açık seçik edeceksiniz. Batı medeniyetinin getirdiği şeydir. Ve bu hadiseler her girizgâhta bizim için birer işaret lambası, müşir Bize diyor ki, bunları görerek ve bilerek kendinize istikamet verecek, Tekvini emirlere uymanın yanı başında teşvi emirlere uyacak, Allah'ı dinleyecek, inhiraf etmekten, sapmaktan kaçınacak, istikamet içinde yaşamaya çalışacaksınız. Bu meyyideler bunu göstermektedir. İçtimai hayat size doğruya giden yolu göstermektedir. Zira eğri yaşanan hayat başımıza bu felaketleri getirdi ve bizi derbeder ettirdi. وَمَنْ يُبَدِّ الْنِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُوْ فَإِنَّ اللّٰهَ الشَّد۪يدُ الْاَيْخَاطُ۪۪ Kim Allah'ın nimet ayatü ve yinat geldikten sonra onu tebdil eder değiştirirsem, kim doğruyu kaldırırdı onun yerine eğriyi korsam, kim aydınlığa gözünü kapatır da karanlıkta yaşarsam, kim Allah'ın vazettiği şeyleri tanımamazlıktan gelip de her gün ortaya koyup, sonra kimisini lüks kaldırıp başka tarafa, ...kimisi de modası geçti diye başka tarafa atacağı bir hayatı yaşarsam... unutmadın Allah'ın azabı, ikabı çok şiddetlidir. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ فَقَبَّلْ لَسَوَا اَسَّب۪يلٍ imanı verip de küfrü kim alırsa o yolu sapıtmış demektir. İntiraf zaten oradan başlıyor. İmanı verip de karşılığında küfrü alan... ...ve küfrün vaad ettiği bir kısım saadetlere itimat eden... Küfür teknik getirecek, top getirecek, tüfek getirecek. Küfür batı seviyesinde bize bir hayat vaat ediyor diyem. İmanı verip de küfrü almış da kim fakat zalla seva sebil? O doğru yoldan sapmış, baş aşağıya gitmiş demektir. Bütün imkanlarını, bütün yeteneklerini yeni ifadesiyle kaybetmiş, hiçbir şeye yetmez hale gelmiştir, tükenmiş demektir. Kur'an'ın ayeti beyinatı bu aziz Müslüman. Onun içindeki insanımızın yeniden düşünüp, yeniden bundan sonra yaşayacağı hayatı zapturapt altına alıp, tanzim edip yaşama mecburiyeti vardır. Biz dönülmez yola girdiğimiz şu günlerden, hiç olmazsa burada bundan sonraki hayatımızın bir plan altına alır ve ondan sonra yaşamaya başlarsak, rahmet-i ilahiden ümit edilir ki Cenab-ı Hak geleceğimizi Mesut ve bahtiyar kılar. Geleceğin mesut ve bahtiyar insanlar olma durumunu kazanırız. Şu durumda dahi kendimize gelmez, kendimize çeki düzen vermezsek. Çok endişe verici, korkunç akıbetler bahis mevsudur. Ben onları tasvir etmek istemiyorum. Öyle bir şeyi söylemek de istemiyorum, dua olur endişesini taşıyorum. Öyle bir duaya amin demeden kaçındığım gibi, öyle bir duayı yapmadan da kaçınıyorum. Allah bizi ürperten o akıbetlere maruz kalmadan korusun. Ama o felaket vardır, vardır burnumuzun dibindedir, ayağımızın önündedir, mescidin kapısının önünde dolaşmaktadır, her gün televizyon ve radyo bangır bangır onu bağırmaktadır. Bilmiyorum, millette bir duygu bir his meydana getiriyor mu? Milleti düşündürüyor mu? Gelecek mevzunda bir şey yapma fikrini veriyor mu, vermiyor mu, bunu bilmiyorum. Ama felaket çok ciddi buğutlara ulaşmış, çok derin, çok korkunç ve boğucu bir hal almıştır. Ben bir hulasa mahiyetinden bundan sonra edeceğim şeyleri harceteyim aziz Müslümanı. İşin esası özü şudur, on dokuz ve yirminci asrın insanı üzerinde şeytan dramatik oyunlar oynadı. İnsanlık şeytanın oyununa geldi. Ahlaksızlık ve fuhşiyat edebiyatını yaptırtan, batılı tasvir ettirten, radyo ve televizyonu bu istikamette kullandıran, Sinemaları bu istikamette faal hale getiren şeytan, 20. aksın ve 19. aksın insanına en korkunç oyunları oynadı. Ve insan ister istemez bu oyuna geldi, şeytanın oyununa geldi. Kendi o sahnede rol aldı, oynamaya başladı. Ahlaksızlık sokakları aldı, yürüdü. Batıl hakkın üzerine hükmetti. Ve insan bu en acı oyunları zevkle seyretti fakat ders almadı. Şeytanın oyunlarına kapıldım. Şeytan adına sahniye çıktım. Şeytanın hazırladığı senaryoyu canlandırdım. Onun verdiği ışık ışık tayfalar altında eşya vadi görmeye çalıştım. Onun işar ve işaretleriyle değerlere varmaya çalıştım, hükümlere varmaya çalıştım. 10. asırda başlar, Türkiye'de doruk noktaya 20. asırda gelir ulaşır. Şimdi 20. asrıda bitirmeye doğru ettik. bu asır biterken geriye ne bırakacağız belli değildir. Atalarımızın bıraktığı gibi bir mezar bırakmak, bırakmak da muhtemeldir ve yerinde bir umran bırakmak da muhtemeldir. Babalarımızın dünyayı bizim için bir cehennem haline getirmesi de mukadderdir ve bunu yıkıp yerinde yepyeni, terü taze bir dünya kurmak da muhtemeldir ve mümkündür. Elverir ki insanlık şeytan tarafından oyuna geldiğini idrak edebilsin, Bu artık bu drama bir son versin, bu açıklı oyundan, arenalardaki kanlı boğuşmalar gibi boğuşmaktan vazgeçtin ve bunun çareler üzerinde kursun düşünürüyle, devlet adamıyla, mütefekkiriyle ve ilim adamıyla bunun üzerinde dursun, bu kandan irinden seylabı önlemeye çalışsın. Vahiy çarelerle değil, polisiye kuvvetlerle değil, silahla kurşunla değil, meselenin üzerine samimiyetle eğilsin, nesli samimiyetle el alsın, asıntıda ayakları yerden yüzülmüş ve kesilmiş muallaktaki nesli kurtarmaya çalışsın, istikamet versin istikrar kazandırsın, hadiseler karşısında sağa sola gitmez hale getirsin, müstakar bir insan haline getirsin onu. Çare olacak şey budur. Binaenaleyh biz bir yönüyle geleceğe ümitle bakıyoruz. İnşallah gelecek, ümit vaat edici şeylerle gelecektir. Fakat bir yönüyle de insanımızın bu kadar duygusuzluğu ve hissizliği karşısında Yer yer içimizde ümitsizlik vurguntularını duyuyor, duyuyoruz ve huzurumuz kaçıyor. Yer yer duyuyoruz yemekten içmekten, iştahımız kaçıyor ve zevkalamaz hale geliyoruz. allah Teala bu ısrabı daha fazla bize çektirmesin, istikamet versin. Ben bütün bunları şunun için size haz ettim. Falanma nesu ma zükkiru fatahna alehim abuaba kulli şeyin. Hatta eza ferihu bmau tu akzlahum belaten feydahum mubrisun. Kendilerine hatırlatılan şeyi unuttular diyor Allah. Kelami kadimi unuttular diyor Allah Celle Celaluhu. Fatahna alehim abuaba kulli şeyin. Sonra biz onlara her şeyin kapısını açtık. Onlar beni unuttular ben onlara her şeyin kapısını açtım. Onlar semayı unuttular ben onlara saadetin kapısını açtım. Onlar peygamberi unuttular ben onlara zevkin kapısını açtım. Felem ma nesu madzikiru kendilerini hatırlatılan şeye kulak kapayınca göz kapayınca fetahna alehim abwaba kulli şey. Her şeyin kapısını açtı. Harıl harıl devlet aktı, nimet aktı, zevk aktı, safa aktı. Hatta ıza farihû derken beralladılar, rahata erdiler. Fırtınalar bindim, vapur bir istikamete doğru yol almaya başladım. Sahili selamete çıkacaklarını zannettiler. Allah'ı, Peygamberi kitabı unuttular. Zevke-i nimak ettiler, Kur'an diyor. Hatta ıza farihû bimâ utû bih, akallinâhum bağt biz de ansızın ense köklerinden yakalayı verdik onları. Saraylarda yumuşak dosyelerde yatarken, işlerinin başında masada otururken, büyük paralarla işler çevirirken, üniversitelerde muhteşem muhteşem dolaşırken, muzaffer ordular var diye gururlanırken, kibirlenirken, ense köklerinden ansızın yakaladık. Akadahu <gülüyor> mublizun. Sesleri, solukları kesildi, hayrette kaldılar. Ne yapacaklarını bilemez hale geldiler. Dikkat ediyor musunuz hadiseleri nasıl takip ettiğini? Cemaat Allah'ı unutuyor. Cemaat Allah'a sırtını dönüyor. Cemaat semadan gelen sese kulağını kapıyor ve unutuyor. Nebi'yi unutuyor. Nebi'nin sazını ve sözünü unutuyor. Maziyi unutuyor, mazideki kökünü unutuyor. Tohumu unutuyor, tohumdaki ukde-i hayatiyeyi unutuyor. Ve sonra semanın kapıları menfezleri açılıyor. Zeminin kapıları, menfezleri açılıyor. Yerden nimet fışkırıyor, gökten nimet dökülüyor. Ve insanlık o nimetlerin içinde kendinden geçiyor ve sarhoş oluyor. Ve sonra sarhoş ense kökünden yakalanıyor, perişan ediliyor. اِنَّمَا مَسَلُ dünya الدُّنْيَا كَمَا اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَةِ اختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كاللم تغنى بالامس كذلك نفصل لقوم يتفكرون benzer biliyor musunuz diyor ı Kerim Keman i nzelnahu min Semadan sağnak sağnak indirdiğimiz yağmura benzer. O yağmuru sağnak sağnak indirir ve yeri onunla ihya ederiz. Tahta la bihi nabatun ard. Sonra yerde her şey biter, iç içe biter. Bağlar ve bahçeler meydana gelir. Yeşillikler, otluklar, meralar meydana gelir. Hatta iza akhazatil ardu zukru fa'al. Yer bütün dertlerle ve ihtişamıyla arzı idare etmeye başlar. Adeta bir nevbahar gibi. Bahar mevsiminde onun formalarını takıp arz-ı ennam etmesi gibi. Dünya hayatının misali budur. Hatta izâ akadetil ardu zuhrufeham ve zeyyenet Öyle süslenir, öyle muhteşem, öyle müdebbet bir hal alır ki ehli orada yaşayanlar orada ebedi kalacaklarmış gibi zannederler kendilerini geldikleri yeri unuturlar menşelerini unuturlar. Kimin emriyle buraya geldiklerini unuturlar. Öbür aleme gideceklerini de unuturlar. Bir yolculuğa çıkmış bu insanlar. Hedeflerine doğru giderken vas타ya bağlanır kalırlar. Hatta izâ hazetil ardhu zuhrifa ve zeyyinat ve zanne ahluhâ Artık hükm diyoruz yere derler. Yarattık derler, kafirhane sözler söylerler. Hakimiz derler, inşa ediyoruz derler. وَذَمْنَهْلُهَا لَهُمْ غَادِرُونَ عَلَيْهَا اَتَاهَا اَمْرُنَا لَيْلَنَا اُنِهَارَوْا Ya bir gece veya gündüz emrimiz gelir çarpar onlara. Yıldırıma vurulmuş tutulmuş gibi tutulurlar emrimize. Tam zevk içinde yüzerken yakalarız onları. Baharın tadını çıkarırken yakalarız onların. Nimetler içinde çırpınıp dururken yakalarız onları. Tecalnahu hasidan k'an lem Sanki dün yokmuşlar gibi biçilmiş hale getiririz. Tırpanlanmış hale getiririz. Sanki dün Belgrad önlerinde at kişneyen insanlar değildim. Sanki dün İstanbul surları önünde turlarımızda dikecek, bayrak dikecek ulubatlı hasanlar değildim. Sanki dün çaldıran da at koşturanlar değildim. Mercidabık'ta ve Ridaniye'de İslam Birliği için savaşanlar değildim. Malazgirt'te Roma İmparatorluğuna karşı, Romeo Diojen'a karşı savaşanlar değildim. Sanki bunlar Fatihler, Alparslanlar, Yavuzlar değildi. Yıldırımlar, Murat Hüdavendikârlar değilmiş gibi biçilmiş hale getirir tırpanları. Onun yerinde sadece biçilmiş şarkı Anadolu tabiriyle kökler kalır, ozanlar kalır. İşe yaramayan ot kökleri kalır, biçilmiş gibi bir hale getirir. <gülüyor> bunları tafsir ediyoruz biz ama düşünen bir cemaatın Henüz bir kısım imkanları olan kendini kaybetmemiş ve tükenmemiş bir cemaati anlatıyoruz bunları. Kur'an-ı Kerim diyor: "Vallahu yuhîlu ilâ dâris-selâm Allah sizi Daru's-selâma davet ediyor. İçinde huzur ve emniyete ereceğiniz bir yurda davet ediyorum. Oraya girecek ve tükenmeden kurtulacaksınız. Yoksa baştaki ayetten sonra okuduğum ayetten sonra şu geliyor: "Fakûtu adâbül kavmillezîne zalemû ve'lhamdülillâhi Onlar bu kadar nankörlük içine girincem, Rabbi ve Rabbin nimetlerini bu denli unutunca, ukvayı unutup da dünyaya bu denli tapınca, Allah da onların köklerini kesiverdi ve elhamdülillah insanlık bu canavarlardan kurtuldu. Hükmü de vardır milletler için, o akibete gitme de vardır. Muazenenin içinde yerimiz alma mecburiyetindeyiz. Allah Darüselam'a davet ediyor. Bu davete icabet edenler kökleri kesilmeden kurtulacaklar. Yeniden yaşama imkanını bulacaklar, tükenmeyecekler. Henüz hayat emareleri, canlılık emareleri bulunan bu millet ve yeniden bazı yeşilliklere, bazı bahara ait havaya ulaşan bu cemaat, Rabbimizin Rahmaniyet ve Rahmiyetinden istimdat ederek diliyoruz. Bunu ihya etsin, tüketmesin. Fakutu adabrul Qaumi Ladin azlâmu ve Alhamdulillahi Rabbi Alaymin ayetinin tokatını indirmesin yüzünem. O tokata müsaade başkaları vardır ve tek şoktur. Cenabı onunla terdib edilecek kepere ve fecereyi edip buyursun. Bizi de bu korkunç girdab içinde daha fazla bekletmesin. Kudretsin arz edeyim aziz Müslüman. Mevzidata temas ederken günümüzün bize getirdiği şeyler, doğrunun yaşanması mevzunda çok ciddi sahip, çok ciddi bir müeyyittir. Hale alana baktığımız zaman, içinde yaşadığımız ictimainin şartlarına baktığımız zaman, canı kıtlağına gelmiş bunalacak halde bulunan insanımıza ve neslimize baktığımız zaman, bir fereç bir mehreç arama lüzumunu duyuyoruz. Bir kurtuluş harri etme lüzumunu duyuyoruz. İçine düştüğümüz bu kuyudan çıkma lüzumunu duyuyoruz ve her şeyimizde, bütün imkanlarımızda, medeniyet vapurlarımızda kendimizi kaptırdığımız girdaptan dışarıya çıkma lüzumunu duyuyoruz. Böyle bir lüzumu vicdanımızda duyuyorsak şayet hadiseler bizim için ayıd olmuş demektir. Hadiselerden ders almışız demektir. Tarihin çeşitli tekrarlarıyla karşımıza çıkmasından ibretler almışız demektir. O zaman kendimize çeki düzen işi kalıyor. Şayet bu hadiselerden bir ders almış değil isek, olup biten şeyler bizim için bir şey ifade etmiyorsa şayet, yangın kapımıza kadar geldiği halde vicdanımızda bir şey uyarmıyor, bizim için bir şey ifade etmiyorsa şayet, bundan sonra yapacağımız şeyler mevzuunda ne benim, ne de başkasının böyle bir cemaate söyleyeceği bir şeyde yoktur aziz Müslüman. İnsanımız düşünür hale geldi mi bilmiyorum. Siz benim bu soruma cevap vermeyin. Şu büyük felaketler karşısında bir şeyler yapma lüzumunu duyuyor mu? Parlamentosuyla duyuyor mu? Mektebiyle, marifiyle duyuyor mu? Zabıta ve emniyet kuvvetleriyle, nazım kuvvetleriyle, müessir müesseseleriyle duyuyor mu bunu? Duyuyorsa bir şey yapma mevzunda oturup konuşabiliriz. Fakat hala bir şey duyulmuyorsam hala bir kısım mühim mevkilerdeki kimseler, İleride ne olur ne olmaz diye bir kısım canavarlara şirin görünüp geleceğinin mesut yaşama yatırımını yapmak için ruh sefaletini isar etmesine şahit oluyorsak millet hadiselerden bir şey anlamamış demektir. Billerce hadise birer dil ve dal halinde. Evimizin içine kadar uzandı ve biz yatak odalarımızda o dilden çıkan sesi işitiyoruz. Ve kelimelerin tarrakalarını duyuyoruz. Her hadise radyo gibi bağırıyor, televizyon gibi hadiseleri karşımıza aksettiriyor. Ve bunlar bize istikamet, istikamet, istikamet komutunu çekiyor. İstikameti kazanacak, var olacaksınız. İnhiraf içinde kalana, kalacak, tükeneceksiniz. Ve bir daha sizi kimse ihya edemeyecektir. Kamboçya büyük bir medeniyeti olan bir milletti. Bir medeniyeti vardı millet olarak fakat tarihten silinip gitti. Kayıp oldu gittim. Firavunlar tarihten silinip gittiler. Muhteşem bir medeniyetleri vardım. Roma ciddi tezer geçiriyor. İtalyan ciddi tezer geçiriyor. Eski Roma medeniyetinin menbağı. Ve Arkasından Selçukisi, arkasından Osmanlısın. Muhteşem medeniyetler kurdu ve fakat arkalarına bakmadan yıkılıp gittiler. Birer iz bırakıp yıkılıp gittiler. İz bırakmadan gidenlerle oldum. Tükenen binlerce milletten mevzuun başına dönmüş oluyorum bağlamak için. Tükenen binlerce millet tükenme diliyle. Tükenmeme mevzuunda bize bir ders anlatıyor. 20. atlığın anlıyorum diyen insanım. Okuyorum diyen insanım. Düşünüyorum diyen insanım. Hadiselere hükmediyorum diyen insanım. Kendini aşağı ve hadiselere muktedir ve Kur'an'ın ifadesiyle kadir gören insanım. Eğer bütün bunlardan bir ders almışsam, işin bundan sonrası kolaydır. Onu aklı başında insanlarla oturup rahatlıkla konuşabiliriz. Cenab-ı Hak bize bu hadiselerden ders alma imkanını bahşeylesin. Ders alalım ve kendimize çeki düzen verelim. Eğer acileyi peşin zevku ve lezzetleri isteyerek içinde yaşadığımız hayata karşı memnuniyet ısrar eder, ve yine başında sizlerle üzerinde durdum. Kutlarımıza bağlılıkla devam edersek, belki dünyamızdan kam Muhakkaten lezzet alırız ama ben ruhan ve kalben yine lezzet alınacağı kanaatimde değilim. Fakat bütünüyle geleceğimizi ve berbat etmiş oluruz. Halbuki bizim gibi bir millet, bu millet gibi bir millet yeryüzünde muazene unsuru olma durumunu ihraz etme mecburiyetindedir. Zalimin zulmünü önlemek için, mazlumun iniltisini neyi sahipte ona dem tutma işini önlemek için, mazlum ve mağdurun imdadına koşmak için, ağlayanın ağlamasını dindirmek için, zalimin de aykırış ve kükre işlerine son vermek için, muvazene unsuru olabilecek bir milletin mevcudiyetine lüzum vardır. Hem çok şiddetli lüzum vardır. Bu millet bu muvazene unsuru olabilir. Bu istikamette muvazene unsuru olabilir. Bu millet ölürse, bu karakol kapanırsa insanlık için çok büyük felaketler bahis mevzudur. Bu milletimize insanlığın saadet, huzur ve gelecek ait emniyetini bağlamakla mübalağa yapmış olmuyorum. Batı da bunu müdriktir. Şu anda yalancıktan ve riyakarca uzatılan ellerin arkasında da zaten uzatılan ellerin arkasında bu vardır. Bize inayet elini uzatırken, bu karakolu koruma lüzumunu duymaktadırlar, çünkü aize ehemmiyettir. Bir dünyanın kapısıdır, penceresidir. Bir dünyanın içine buradan girilir. O dünyanın içinden de buradan çıkılır. Bura belli bir dünyanın ilk karakoludur veya son karakoldur. Bu karakolu koruma lüzumunu batılı duymuştur. Bu vatanın kendi evladı bu lüzumu duymalıdır. Duymalı ve kendi evladına sahip çıkmalıdır. Allah bizi evlatlarımıza ve neslimize sahip çıkmakla serifiraz eylesin. Önümüzdeki derste Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, Allah'ın insanların başına indirdiği felaketler müeyyidesine temat etmek istiyorum. Benim günümüzün içtimaisinden biraz da bulanık ifade ve eda ile intikal ettirdiğim şey, bu husustan da bir müeyyide çıkarma gayretiydi sadece. Atıl müeyyidemiz, Cenab-ı Hakk'ın istikamet içinde olmayan insanların başına yer yer yağdırdığı felaketler, tedmirleri, onları ezip dökmesi ve kırıp geçirmesin. o hadiselerle görecek ve öğreneceğiz ki Allah yeryüzünden sadece salih olan, salihçe düşünen, salihçe yaşayan, salihçe konuşan, Salihçe yatan, salihçe kalkan insanlara hakka ayet tanıyor ve diğerlerini derbeder ve perişan ediyor. Ama oraya intikal edebilmek için hadiselerin damla damla bizim üzerimize akıttım, gözümüzün önüne damlattım, bir kısım kristalleri veya zift gibi tablolarım. sizin huzurunuza intikal ettirdim. Bunlardan da bir müeyyide olma şeyini araştırdım. Bir şey çıkarabilir miyiz dedim. ''Bu hadiselerinde bize verdiği bir ders var mıdır?'' dedim. ''Varsa bunlardan ibret alan var mıdır?'' dedim. ''Şu korkunç yangın karşısında durum ve tavrını ayarlayacak kadar kendine gelen insan var mıdır?'' dedim. Onun için bunlara temas ettim. Yoksa sizin ümidiniz üzerinde menfi tesir yapacak şeyleri söylemeden, batı tahsis kaçan bir insanım, batılı tasvirden kaçan bir insanım. Bu mevzuda da fazla da olmasa dahi yine batılı tasvire girdim biliyorum. Ümidinizi kırabilecek şeylerden kaçıyorum, yılandan çıyandan kaçar gibim. Bununla beraber temas ettim. Belki bir müeyyide olabilir düşüncesiyle bunu arz ettim. Belki bir kısım kimselere bir şey anlatırım düşüncesiyle arz ettim. Ve son derslerde zaten tepeden tırnaf pür heyecan bir insan olarak, kendi heyecanlarımı dahi frenleyemez bir insan haline gelerek, memleketin karşı karşıya kaldığı büyük felaketler karşısında Hürpertilerimi, içime dehşet olan hadiselerin dehşetini yer yer size intikal ettirdim. Eğer Cenab-ı Hak benim endişe ettiğim ve endişe edenlerin endişe ettiği edeceğim, o felaketi kapımıza getirecek evlerimizin içine sokacaksam, Rabbim o günü bize göstermesin. Canımızı alsın, bizi şehit eylesin. Öyle felaket dönemi içinde yaşamaktansam, saraylarda dahi olsam, Yaşasın bin defa, kabirdir ve kabre giderim. Bu memlekette komünist paykuşlarının sesi duyulacaksam, mescidin sesi susturulacaksam, kelime-i tevhid susturulacaksam, öyle hayatı yaşamaktansa, parayı tevhi olsam, kabre girmeyi tercih ederim. Bunu her yerde demedi isem de, fakat sözlerimin her, sözlerimin, her nokta ve her virgülünden, ben imazlarımla, imazlarımla, işaretle ve işarlarımla, bunu size ifade ettim kanaatindeyim. Keşke bu kadar içsi olmasaydım. Keşke bu meselelerin karşısında bu kadar müteessir bulunmasaydım. Keşke meselelerimi daha muazeneli size intikal ettirebilseydim. Keşke endişe ettiğim şeyler düşünce hayatım üzerine bir tortu halinde çökmeseydim. Keşke içimde şu korku olmasaydım. Ve keşke millete tepeden güven ve itimadım olsaydım. Tek ferdi kalsa dahi doğranmadıktan sonra evine giremezler. Keşke buna inanabilseydim. İnanabilseydim bu kadar bu işin tesiri altında kalmayacaktım. Ama Rabbimden niyaz ediyorum. Ümidim de o istikamettedir. Ölüden diriyi çıka çıkaran ve diriyi ölü kılan Hazreti Allah. Mürde gönülleri hia edip taklerimizi bu hale getirebilir. O türlü fedailik ruhiyle serfiraz edebilir. Zilletle yaşamaktansa, izzetle ölümü tercih ettirebilir. Şahadet kanıyla abdest almayı arzulattırabilir. Bunu bir mümin için en büyük ümniye ve idar haline getirebilir. Rabbin sonsuz rahmetinden beklenen budur, bunu bekliyoruz. Bizi bu duygularla serfiraz ve aziz eylesin. Teala Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Üzücü günler bu acı hadiselerle baş başa ve boğuşma durumunda olduğumuz günümüzde yaramızı saracak, derdimize derman olacak ideal bir nesildir. Yüksek duygulu, inkişaf etmiş bir kalbe sahip his alemi lahut-ı âlemde gezen ve dolaşan ideal bir nesil. Halk içinde hakla beraber yaşayan, hayatının her lahzasında Hz. Muhammed vesselamla münasebete geçen ideal bir nesildir. tatlı tabloları tahattür ettikçe onların yanında yerini almak için çırpınan, ve kendisine iş düştüğü zaman onu, canının, kanının parasına dahi olsa eda etmeyi bir an ihmal etmeyen ideal nesil. Perişaniyetlerimiz, sıkıntılarımız, ıstıraplarımız ve milletçe bütün buğranlarımız ve bunalımlarımız, maddi, manevi, dinde güçlü, kuvvetli bu nesil sayesinde inşallah ıslah edilecek, istikamete ulaştırılacak, ve biz boğucu bu, bu korkun çavadan, öldürücü ve yutucu girdaptan, onun yümünlü, bereketli ve alkışlanması gereken eliyle kurtulacağız. Nesle yüksek idealler, yüce idealler gösterme öğretme mecburiyetindeyiz. Bir asır, bir buçuk asırdan beri neslimiz her türlü ideardan mahrum bomboş yetiştirilmektedir. Neslimize yaşama zevkinden daha ziyade yaşatma aşkını yerleştirme ve işleme mecburiyetindeyiz. Haz değil haz ettirme zevkini, yaşama değil yaşatma aşkını, bulunma değil buldurma şevkini yerleştirme anlatma mecburiyetindeyiz. Ki bu geleceğin teminatı olacak, geleceğin insanının huzur ve saadetinin kaynağı olacaktır. Nesle bu yüksek, yüce idhan hukukları gösterilmediği müddetçe o içten içe kendi kendini yiyecek. Dahili sürüşmelere düşecek ve kendi kendine tükenip biz bırakmadan gidecektir. Harika inat Efendimiz yetiştirdiği asker ve cemaate, o idhan nesle, peygamberlik denen manzume yüzünde zuhur ettiği andan itibaren, her nebinin beklediği o ideal nesle bu ruh ve bu anlayışı verdim. Herkes kendinden istenen vazifenin en muallâ mevkîni ihraz etmek istiyordu. Şehitliğin nebiler nebisinin ağzından ifade edildiğini duyunca onun ahalatı nasıl olur sevdasına kapılıyordu. Şayet âlâsı vücudundan yetmiş mi yer yiyip denik olarak yere düşmek şeklinde elde edileceksem, onu elde edeceği yolları araştırıyordum. Seferin, cihadın ve kazanın bir çeşidi kendilerini anlatılınca, acaba o noktadan mualla mevkii, işin en ideal şekli nasıl elde edilir sevdasına kapıldığını düşünüyorduk. Ve canın fetibahis mevzu olunca, Roma'ya benim askerlerim gidecektir beşareti ve verilince, Konstantin daha muhazukut edecektir müjdesini çekince, Herkes atına su var olur olmaz, o istikamete doğru azmi ediyordu. İstanbul'un beşaretini duymuş da İstanbul'u kuşatmak için ordu teşkil etmemiş, hemen hemen bir devlet adamı, bir fatih göstermek mümkün değil gibidir. Zira fatih olma, fatihlikten mualla mevki ihraz etmem, Resul-ü Ekrem'in ve işaret buyurduğu yüce ufuktadır. Bu iddâli onlara tezkin etmiş, ve gönüllerini bu idealle donatmıştım. Ummu Haram binti Milha'nın evinde yatıyor. Gözlerini açar açmaz uykudan Resul-i Ekrem tebessüm ediyor. Annem babam ruhum sana fede olsun niye tebessüm etsin ya Resulallah. Ümmetimden bir cemaatin deniz aşırı fethiye çıktığını gördüm. Ya Resulallah dua etmez misin ben onlardan olayım diyor kadın. Sen onlardansın buyuruyor. Yatıyor Resul-ü Ekrem ve Yine gözlerini açıyor, tebessüm ediyor. İkinci bir Fatih ordusunun da yine denize doğru açıldığını gördüm. Dua et ya onlardan olayım. Hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyor, hayır sen evvelkilerden oldun. Seyyidina Hz. Osman devrinde Kıbrıs fethediliyor. Obade İbn-i Samit kocasıyla beraber oraya kadar geliyor. Atın üzerine, arabanın üzerine ancak bağlanmak suretiyle böyle uzun yolculuğa katlanabilecek bu yaşlı kadın. O yaşlı erkek, o denizde seyyihat yapan, deniz aşırı Fatih olma şerefiyle terfirat olma uğrundan, Bu yolun da halikine ediyor, bu ateşlerce içine giriyorum. Vorya gelince de vefat ediyor. Rasulü Ekrem'in beşareti tasdik ediliyor. O, birinci kafile içinde vefat edince, ikinci kafile içinde bulunamıyor. Ona demiş ki, sen birinciler arasında bulunacaksın. Kime hangi istikametten ne edilirse, onu elde etmek için çırpınıp duruyordum. 20. asırda neslimize büyük armağanımız bu olacaktır. Duygu ve düşünce itibariyle onu yüceltmek, sefil arzulardan ona tecerrüt imkanı vermek, onu soymak, çıkarmak, O'nu münezzeh ve mukaddes bir varlık haline getirmek, dünyanın tozuna, toprağına tenezzül etmeyecek âli bir kalbe sahip kılmak, makam ve mantıf karşısında hükû etmeyecek âli bir nesil haline getirmek, âli bir cemaat, âli bir millet, âli bir kavim içinden ideal bir nesil inşa ve etmek. Neslimize anlatacağımız şey bu olacaktır. Ve geleceğimiz ancak bu duygu ve düşünce üzerinde umranlar halinde kabaracak ve içinde metnut yaşayacak ve yetişecektir. Aziz Müslüman, her devir kendi devrine hakim olabilecek neslini yetiştirmiştir. Biz 20. asırda 20. asrın kaderine hükmedecek nesli yetiştirmekle mükellefiz. Biz onu yetiştiremeziz. İstanbul'u eden insanlar, batıya açılan insanlar, denizleri gönle haline getiren insanlar kendi devrelerinde kendilerine düşen vazifeyi yapmışlardır. İki gün evvel bir arkadaşım bana İslam devletinin inkişafını, Abbasi Ernevi Osmanlı devrindeki inkişafını ifade eden haritayı getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bastırıp etrafa daha haritalardan bir tanesi. Akıncı seferlerini gördüm. Bir yönüyle Müslümanların bütün canı açılması ve bir yönüyle de akıncı seferleri. Bir yönüyle de vatıların haçlı seferleridir. Çeşitli devirleri elimden tutarak beni götürdüm. Ve orada da hissiyatımı ifade ettim. Bana çok dokunuyor dedim bu. Bir taraftan kendilerine yüce ufuklar ve idealler gösterilmiş bir nesil. Kendisine cihanın, garip dağlarında ve tepelerinde ölebilecek bir mezar arayan bir nesil. Koşarken, savaşırken, şehad ederken hangi vadide düşecek ve meçhul bir mezar olarak orada kalacağında gelecek sonra taşıma benim taş yapıştıracak ve bez bağlayacaklar. Bir taraftan duygularıyla bu denli yücelmiş bir nesil. Bir taraftan da bu nesle barbarca, ve ciddi bağnazlık duygularıyla meşgul bulunan açlı seferlerinin gelip toslaması. Yedi defa, sekiz defa, dokuz defa, on defa. Yirminci asra kadar yüz karası yüz defa beşce açlı seferleri tertip ve tecvil ederek. Çanakkale sonu değildir. Nitekim, Selahattin'in karşısına çıktıkları ilki olmadığı gibi. Seyyidine Hazreti Ömer devriyle başlayan kilisenin kin ve ibrarı. Haçlı seferleriyle devam ettiği gibi daha sonra da devam ettiği daha sonra da devam edecektir. Ve bütün bu ateşten akınları göğüsleriyle söndüren, bağırlarıyla söndüren mücahitler kendi devrlerine ait kendilerine düşen vazifeyi yapıyorlardı. Selahaddin Kutsi Şerifi elinden kaçırınca, Haçlılar tarafından Rişarları, Praterikleri, Filipleri tarafından işaret edilince, Aylar, yıllar geçti, aradan bir kere tebessüm etmedi. Ben Resul-i Ekrem'in miraca çıktığı Mescid-i Aksağım, Haçlı orduların işgal altında bulunduğu müddetçe nasıl tebessüm ederim diyordu. Ben <gülüyor> Nurendin-i yaptırdığı bir minbere bakıyordu, ah minber diyordu. Seni ne zaman o mescide yerine çirecek, üzerine çıkacak bir hutbe okuyacağım diyordu. Bir sene, iki sene, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Sana haddin temessüm etmiyordum. Batıdan kopup gelen, bağlarla gelen ve içinde gelen, taassupla gelen bütün ateşleri söndürüyordum. Binlercesine, yüzbinlercesine karşı koyuyordum. Ama Mescid-i Aksa yoktu. Mescid-i Aksa başkalarının eline geçmişti. Biz Resul-i Ekrem'in ayağını bastığı topları dahi tacımıza sacımıza sorguç yaptık, muhafaza ettik. Meyrede çıktığı yeri mescidi kaybetmişti. Üzgündü senahattin. İmam benim gibi hutbe irade ediyor. Tebessümden ve biraz neşeden, huzurdan, saadetten bahsediyor. Mümin mütebessim olmalı diyor. Mümin biraz gülmeli diyor. Minberden aşağı inerken de büyük hükümdar imamın yanına gidiyor. Hocam diyor, anlaşılan bana nasihat ettin. Çünkü gülmeyen benim bu millet içinden. Hükümdar Büyük Sultan gülmüyordu. Mescid-i Aksa Hristiyanların altında olduğu müddetçe söyle Allah aşkına nasıl gülerim diyordu. İdeal bir insan. Kendisine düşeni yapıyordu. Ve bir gün tehlike tehlike çanları kapımızın önünde de çalacak hale gelince devrin felaketlerine dem ve destan tutan şairimiz o gün şöyle ağlayacaktım. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her oldu. Selahaddin Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ölüler diyarım olacaktım? Mezar taşlarının diyarı mı olacaktım? Kendisine düşen, vazifeden kaçan insanların, vazife kaçkınlarının diyarı mı olacaktım? Kilisenin ve çanın ne işi vardı? Salibin ve ehli salibin ne işi vardı benim yurdumda? Ciddi ürperti ve üzüntü hasıl etmişti. O da kendine düşeni yapıyordu. Bu ateşten kember içinde, bu Bermuda müsellesinin şeytaniyeti içinde, gökten veya yerden boğulmaya müheyyah hale gelmiş ve getirilmiş. Neslim, insanım, insanımız acaba kendine düşen vazifeyi yapıyor. Vati kendinden bekleneni yaptı. Bulubat'la Hasan onu şehadet kanıyla mühürledim. Haram İbn-i Milhan onu şehadet kanıyla veya Allah yolunda bir garip olarak ölmekle mühürledim. 20. asrın insanı hususuyla müminin kendisine düşen vazifeyi acaba yaptı mı? Ona bu yüksek duygu ve idali açılamak, onu bu yüce duygularla mamur kılmak, geleceğin mamuriyetinin en büyük kremsidir. Yoksa gelecekte bizim gibi harabeler görecek. Harabelere dem tutacak. Harabelere ait destanlar yazacak. Kim bilir daha niceler İstiklal Marşı şairi gibi hayalimden geçerken şimdi fikrim ercümerci oldu diyecek. Umar mıydık talanlar yerde yatsın rehleden bita. Eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydık cemaat bekleyip durdukça minberler. Dikilmiş dört dilek görsün serilmiş bir sürü mermel. İşte 14 dört beri tırmanma yolundan, irtika yolunda ve yükselme yolunda, kendine düşen vazifeleri yapmış bir milletin, 20. asızdan maruz kaldığı korkunç akıbet. Bu makus talihe yeni bir ve çevirmek, bunu yeniden şekillendirmek, simalarında hakikat gamz eden, Rabbin huzurunda iki müklüm olmayı canıminle sayan, ve başını yere korken Rabbinin adeta dizlerine başını koymuş gibi kendini mesut hisseden, 20. asrın neslinin yapması beklenmektedir. Senden bu bekleniyor, vazifeni yap, vazifesini yapmışlara karış. Vazifesinden kaçanlar, vazife katkınlar içinde bulunmaktan Allah'a sığın. Allah senin yar ve yardımcın olsun. Siz Müslüman, bu büyük kavga ve mücadele Allah senin yardımcın olsun. Bu büyük cidalde her şeyin suku ettiği ve bütün imkanların tükendiği bir muharebe meydanından dişini sıkıp dayanma sana düşüyor. Nefsine sahip çıkma mevzunda her şey sana düşüyor. Soysuzu, soksuzu, köksüzü evine barkına sokmama sana düşüyor. Bir yönüyle onları tüketme sana düşüyor. Bu ciddi ve şimdiye kadar eşi görülmemiş, görülmemiş bir mücadeledir. Bu mücadelede Allah seni zaferle serdirat kılarsa en büyük işi yapmış olacağız ve resûl e bu şerefle vasıl olmuş olacaksın. Gedaya gezalık sultana da sultanlık yaraşır. Dilencilikli, dilenciliğimiz de kapısına geliyor. Gezalara sultanlık mülkü bağışlamasını diliyoruz. Kusur ve seyyahatımıza bakmadan bizi Hakikat erler eliylek bu merdu büyük motivlerle terbiyat ılsın. Ela inna sen el kalamu nizam. Kalamu Allah il melikil adizil alam. Canaqa lan Allahu cebarek ve teala fil kalam. Ve ıda kul al Kur'anu kastemü ulahansitul alikumturhamun. Aud bil Allah min al şeytan al rajim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمان وقالوا حسنا الله ونعمل كيد الحمد لله الحمد لله يا حمدًا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المعتبر صاظماً لنبيه وتكريماً لفظامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخفراً وآمراً إلا الله وملائكته يصرون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Kemaalli te ala Seyyidina İbrahim ve ala ala Seyyidina İbrahim, fil alamina Rabbina, inna ka hamidun majid. Vabarek ala Seyyidina Muhammed ve ala ala Seyyidina Muhammed. Kemaabarek te ala Seyyidina İbrahim ve ala ala Seyyidina İbrahim, fil alamina Rabbina, inna hamidun majid. Vardan Allah man Sadi, kabibek ve al farukum, man Abbas manu Ali nazi Allah alim. V ala sitta il baqiyat وعن الصحابة والتابعين على من ونبرار وسلم تسليما كثيرا لا يوم الحجد والقرار وحشرنا معهم بالفكامين وحشرنا معهم بالفكامين وحشرنا معهم بالفكامين Allah, Allah'ın kulları, evvel ve ahir Allah'ın kulları. Allah tarafından yaratılan, Allah tarafından insan şekline irca edilen, akılla kafaları donatılan, tinelerine kalp konan Allah'ın kulları. Sahip oldukları her şeyi Allah'a borçlu olan Allah'ın kulları. İttakullah ve atî'ûh. Allah'tan çok korkun, Rabbinize karşı çok saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar, büyüklüğü kadar, hiçliğiniz kadar ve nimetleri kadar, ihtiyacınız kadar ve cennetleri kadar, azemeti kadar, perişaniyetiniz kadar, Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ adli يَأْمُرُ ihsani وَالْيحْسَانِ وَاِيْتَاءِ بِالْقُرْبَانِ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğrunun ifadesi olan Kur'an'ı hayata hayat kılmak, kudüs hayat yapmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Onu görüyor gibi O'na kulluk yapmakla. Siz O'nu görmeseniz dahi O sizi görüyor. Her halinize nikahmat bulunuyor, kalbinizin atışlarını duyuyor, her şeyinize aşina bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla, yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek İslam dininin yükselmesi istikametinde, malınızı, canınızı sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَدْعَانِ الْبَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَا her çeşidinden, gizlisinden, açığından, içtimai hayatı tehdit edeninden ve başımıza dolaşanından, dinin emirleri tanımayıp terkeşlik yapmanın, baş başkaldırmanın her çeşidinden, Selakilerin, hatırların anlayışının değil. Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, yasaklıyor, böylece size nasihat ediyor. Ha düşünesiniz, kendinize gelesiniz, vicdan ruh bütünlüğüne eresiniz, Rabbinizi bulasınız, emni eman içinde yaşayasınız ve cennete dahil olasınız. Hakimiz sana, innes salâta tenhânil fahşâî vel münkeh. What <laughs>